4. Kalp ve dille canı gönülden tövbe etmek. Yani bütün çeşitleriyle izahlı olarak bütün günahlarını göz önüne getirip, Ya Rabbi ben pişmanım yaptığım günahlarımdan, keşke yapmasaydım, İnşallah bir daha yapmayacağım der. Sonra yanık bir kalple günahlarını göz önüne getirir, ızdırap duyarak pişman olur. Şayet başkalarının hakkına tecavüz etmişse, hakkı sahibine verir. Gıybet, sövmek gibi günahlarda ise helalleşir. Eğer günah, oruç, namaz gibi farzların terki ise, terk etmiş olduğu farzları kaza eder. Bu keyfiyetle tövbeden sonra, şu hadisin hükmünce Allah Teala'nın günahlarını afuv ettiğini ümit eder, inanır. ibu مِنَ الذَنْبِ kemen la ذَنْبَلَهُ günahtan dönen sanki o günahları işlememiştir. Hadisi şerifini devamlı hatırlar. Kaplar içlerine girip çıkanlardan paslandığı gibi, kalbim de işlemiş olduğum günahlardan dolayı paslanmıştır. Hadisin hükmünce, üzerimden günah gittiği halde, eseri olan pas ve kiri kalmıştır. Ancak istiğfar ve zikirle temizlenebilir, diye tefekkür eder. Ve günahlarının eserinin tamamen giderilmesi için, 25 ile 75 arasında istiğfar eder. Yani, sevinç ve keyif anlarında çok adetle istiğfar eder. 25'ten az, 75'ten fazla yapmamak gerekir. 5. İstiğfar ve tövbenin, tam yanık bir kalple, huzur içinde, estağfirullah lafzı ile olması lazımdır. Bu istiğfardan şunu itikat eder. Saadatların vasıta oluşları, ve himmetleri sayesinde bir de istiğfarla kalbimdeki pas ve kir yok oldu. Şimdi kalbim feyz almaya kabiliyetli olu verdi. 6. Meşayihin ali himmetlerinin hazır bulundurulması için de beş Fatiha ruhlarına hediye edilir. Bunu salik kendinde bir hak bilir. Beş Fatiha'yı okumanın keyfiyeti şöyledir. a. Birinci Fatiha'yı Şah-ı Nakşibend ve Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhlarına hediye eder. Sonra himmetlerini hazır bilir. Sanki ikisi de hazırdırlar. Sesini işitirler. Derdini dinlerler. Onlardan üstadının kendisine lütufta bulunmasını istirham eder. Ayrıca onlardan da himmet diler. B. Aynı keyfiyetle 2. Fatiha'yı Şeyh Abdülhalik Gücdevani ve İmam Rabbani'nin ruhlarına, C. Üçüncü Fatiha'yı Mevlana Halid Şehrazuri ve Şeyh Abdullah Şimezdini'nin ruhlarına. D. Dördüncü Fatiha'yı Seyyid Şeyh Taha Şimezdini ve Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvasi'nin ruhlarına. E. Beşinci Fatiha'yı Üstad Şeyh Abdurrahman Tahhi'nin ruhlarına okur. KADDESALLAHU ESRARUHUMUL al Ali. Haşiye 2 Şeyh Fetullah Kutsesi Ruh zamanında Fatiha adedi bu kadar imiş. Şimdi o kolda 8'e kadar yükselmiştir. Bizce bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerifeyi Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibend'in ruhlarına hediye etmek sadece onlardan yukarıdaki keyfiyetle himmet istemek kafi gelir. Metin 7. Ölüm rabıtası. Keyfiyeti şöyledir. Şüphesiz saadatların himmet ve feyzleri hazır, kendileri de vasıtadırlar. Kalbim de feyzin kabulüne kabiliyetlidir. Lakin, mal, evlat, akraba ve taallukatıma bağlılığım feyzin alınmasına engeldir. İşte o alakayı kesmek için salik dalar. Öldüm, ölüyorum. Sekaretteyim. Korku ve endişe içindeyim. Şeytan da imanımı çalmaya hazırlanmış. Evlat ve akrabalar etrafımda toplandı. Malım da gözümün önüne dikildi. Bu şiddette şeytanın tasallutuna faydaları var mı? Yararlı olabilirler mi? Diye her birine bir kere sığınıp yalvarır. Ne baksın ki hepsi boş. O zaman aziz olan Allah Teala'ya yalvarır. Ondan başka hiçbir sığınak, medetkar, ihtiyaçları giderici olmadığına inanır. Ondan başka her şeyin faydasız olduğuna kanaat eder. Ondan başka her şeyi kalbinden siler. Terkleri gereklidir diye inanır. Hatta şüpheyi kabul etmeyen bir yekine varır. Ona yönelir. Ondan başka şeye yönelmenin zararlı olduğuna inanır. Masivadan faydalı olana ancak Allah Teala'nın izni olduğu için iltifat eder. Çünkü izni olmayan yerlerde fayda yoktur. Sonra elbisesinden soyulduğunu düşünür. Şöyle, işte elbiselerimden soyuldum ama günahlarımdan ayrılamadım. Umum ve kuşatılmak cihetiyle günahlarım manevi libas gibi üzerimde kalmıştır. Tekrar akraba, evlat ve malına yalvarır. Aman ne olur, beni günahlarımdan soyun, temizleyin. Yine onların faydaları olmadığını görünce Allah Teala'ya döner afuvunu diler. Artık günahlarından soyulmasını ancak Allah Teala'dan istirham eder. Sonra kefenlenmesini düşünür. Şöyle ki, işte yıkayıcı, benim zahiren bedenimi kefenle örttü. Kefenimi envai çeşit kokularla kokulandırdı. Lakin günahlarımı örtemedi ve kokulandıramadı. Günahlarım benden ayrılmadı. Mal, evlat ve akrabanın müdahalesi olmaksızın ancak o rahim olan allah Teala'nın mağfireti ile kusur ve günahlarım örtülür. Sonra musallasını düşünür. Dost, akraba namazgahta günahlarımın bağışlanmasını dilerler. Lakin kabul edici ancak ve ancak Allah'tır. Dilerse kabul eder, dilerse reddeder. Burada tamamen Allah'tan gayrisinin faydasız olduğunu müşahede eder. Sonra cenazesinin taşındığını düşünür. Erkekler günahlarımı değil bedenimi taşıyorlar. Allah'tan başka üzerimden günahlarımı kaldıran yoktur diye itikad eder, inanır. Sonra kabre konulmasını tefekkür eder. Karanlık bir çukura beni koydular. Kabrin içinde yalnız kaldım. Kabirde ancak çeşitli sesler, vahşetler, korkunç haller, münker ve nekir sualleriyle baş başa kaldım. Bütün tanıdıklarına, evlat ve akrabasına, malına yalvarır. Lakin hiçbiri zararı def, menfaatleri celbetmeye güç bulamazlar. Ancak Allah Teala'nın zatî sevgisi yararlıdır. O halde Allah Teala'ya olan bağlılığım, sevgim, kalbi alakadarlığım kaldı. Ondan başka her şey boş. Böyle düşünmekle salik her şeyden alakayı keser. Şu kadar ki Allah Teala'nın emrettiği ve izin verdiği en mühim beşeri ihtiyaçları tedarik ve tedbir vazifesine döner. Yani şeriatın izin verdiği işe, şeriatın izniyle döner. Bu keyfiyetle düşünce, yedinci adaptır. Şu kadar ki, ölüm rabıtasından maksat, korkmak değil, kemali ile masivadan kesilmektir. Nitekim, ehlinin nezdinde kararlaştırıldığı gibi, Nakşibendi tarikatinin âli maksat ve gayesi, temel ve esası, Zati muhabbetin tahsilidir. Binaenaleyh yeni başlayanlara nazaran ölüm rabıtası ile korkuya girmek ve tefekküründen de korkmak zati muhabbete engeldir. Haşiye 3. Korku veya sevincin dimağı zedelememesi için aşırısından sakınılır. Aslında zikirden dolayı akıl gitmez. Aşırı korku ve aşırı sevgiden gider. Korku ve sevinci bu dereceye vardırmamak için tedbir almak gerekir.